Nefsini terketmeden Rabbini arzularsın. Hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın. Men arafe nefsuhu fekat arafe Rabbah sen bilmeden Subhan'ı arzularsın. Sen bu evin kapısın henüz bulup açmadan maşuk'a kavuşacak zamanı arzularsın. Dışarı üfürmekle yakılır mı bu ocak? Gönlün hakka vermeden ihsanı arzularsın. Dağlar gibi kuşatmış tembellik kardeş seni Günahını bilmeden gufranı arzularsın Konuk için evin yok hiç hazırlığın da yok Issız dağın başında mihmanı arzularsın Bostanı bağı geçtin meyvesin bulamadın Sen süür ağacından rumanı arzularsın Gece sayıklar gibi anlaşılmaz söz ile sen de mi ey niyazi irfanı arzularsın Camı temizlemeden aynayı arzularsın Zünnarını kesmeden imanı arzularsın Küçük çocuklar gibi binersin ağaç ata Tecrüben yok topun yok meydanı arzularsın Karıncalar gibi sen ufak ufak yürürsün Meleklerden ileri seyranı arzularsın Topuğun açıkmadan suyu deniz sanırsın sen dereyi geçmeden ummanı arzularsın Haydi Niyazi yürü atma okun ileri derdiyle kul olmadan sultanı arzularsın